su Duyan Füsun Çin Kılıç, Yöneten Zihni Göktay, Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar Miranda Bedia Blaze Jefferson Pekcan Koşar, Ellen Watson Zekai Müftüoğlu, Rosemary Gülsen Tuncer, Uşak Uğur Atakan, Adamlar Zeki Yıldırım ve Reha Bilgen, Ayşe Ayşegül Yalçın. İyi akşamlar Bayan Jones Beni görmek istemişsiniz e, Bugünkü harika yemek için ayrıca bütün hafta boyu hazırladığınız o pek güzel yemekler için teşekkür etmek istedim Bu hafta çok konum vardı özür dilerim sizi yordum Watson da size her türlü yardımı yapmasını söylemişti umarım sözleri yerine gelmiştir Evet teşekkür ederim herkes çok iyi davrandı ve yardım ettiler bana Hepimiz sizin çok yetenekli olduğunuzu düşünüyoruz Gerçekten de eğer burada kalırsanız çok memnun oluruz Korkarım kalamayacağım Bay Jefferson Ben öyle düşünmüyorum Belki bir başka yolla bana yine yardım edebilirsiniz. Ne gibi? Evdeki aşçım benden bir hafta izin istiyor. Fakat ben yerine birini buluncaya kadar bekleyecek... Acaba, acaba siz bana yardımcı olabilir miydiniz? Tabii ki bir kır evinde kalacaksınız. Evim Saseks'dedir. Tanrım, sanmıştım ki beni bir akşam yemeğe davet edecek. Ama böyle bir öneriyi de geri çevirmemeliyim. Şey, e, tabii Bay Jefferson. Yalnız düşünmüştüm ki belki Barbara'nın size göndereceği başka biri olabilirdi. Fakat Barbara benim size yardım etmemi memnuniyetle karşılayacaktır. Ne zaman olacak bu iş? Bir iki hafta sonra. Size aynı ödemeyi yapacağız. Öyleyse lütfen bu işi bir kez Barbara ile görüşün olmaz mı? Elbette. İş hakkında sormak istediğiniz bir şey var mı? Nerede oturuyordunuz? Sussex'te. Shoreham'dan arabayla 15 dakika yol sürer. Sizden başka kimler için yemek yapacağım Hafta sonu konukları ve personel için Büyük bir evim var ve sık sık kalabalık olur Fakat sizin çalışacağınız bir hafta için sayıları en aza indirebilirim <gülüyor> Bunu yapmak zorunda değilsiniz Yemek pişirmeyi çok severim Evet bu belli Eğer sevmeseydiniz o kadar nefis yemekler yapmazdınız şu son bir hafta Çay saatinde servisi yapılan pastanız da bir harikaydı Size ayrıca evde de yapabilirim Tabi tarifini de aşçıma vermelisiniz Anlaştık mı anda? Evet Bay Jeffers'ın Buranın mutfağı önümüzdeki hafta kapalı olacak. Çünkü müdürler burada olmayacak. O yüzden cuma gününden Saseks'e gelmenizi öneriyorum. Bu arada aşçımda izinle birkaç gün önce çıkmış olalım. O hafta sonu konuklarınız olacak mı? Evet sanırım birkaç tane. Fakat yemek alışverişini aşçım yapacaktır. <Gülüyor> <gülüyor> ne kadar değişik bir ev. Ya. Büyük, eski ve güzel. <gülüyor> bir rüya evi. Gibi. Ha, tabii, bir de içeri bak. Ah! <gülüyor> Bankanın dekorundan ne kadar farklı. Ben de Bayce Jefferson modern olanı tercih eder sanırdım. A, var. Modern bir evi de var köyünün bir ucunda. Hı -hı. Hep cam eşya ve İsveç mobilyaları. Fakat sonra burayı satın aldı. En evlendiğinde o modern evi düğün hediyesi olarak Ene verdi. En kim? Blaise Jefferson'ın kız kardeşi. Lord'un oğlu MacKay ile evli. Hafta sonları onlar da buraya gelirler. Fakat ben burada sadece bir aşçıyım. Öyle herkesi göremem. Beni siz de göremeyeceksiniz Neden Nedenmiş o? Bay Jefferson beni bir konuk gibi görmek istemez sanırım. Bence bu yanlış. Asıl senin bütün gün mutfakta kapalı kalmanı istemeyecektir. Ah, mutfak konusu açılmışken ben bir an önce mutfağı görsem... E, ...nerede acaba? Onlara geldiğimi bildirmeliyim. Gel seni götüreyim. <gülüyor> Miranda nasılsın Gel sana evi gezdireyim Mutfakta epey yorulmuşsundur Gel. Odama gidiyorum ben Aha, Bu bir davet Aa, mi Gene şaşırdın Alan Beni reddedeceğini biliyordum Gel ver elini de bahçeye çıkalım Buradan salon görünüyor Konuklar var Blaise Jefferson bana senin bir şeye ihtiyacın olup olmadığını sormamı söyledi oh, Bay Blaise Jefferson çok nazik Lütfen benim yerime ona teşekkür et Gel de kendin teşekkür et ah, yo yo hayır ee, Neden ama Aa, olmaz yürü Aa, salona gidelim Ama Ellen Alan... İşte geldik bile Hah. İyi akşamlar Bayan Jones Ay, İyi akşamlar Blaze hani hiç hanım konuğun yoktu Bayan Jones aşçımızdır Eğer göründüğü kadar güzel yemek yapıyorsa Yemeğe başlamak için sabırsızlanırım doğrusu Sizi buraya elim mi getirmiş Alem? Evet umarım darılmadınız Ben mi? Niçin darılacakmış? Ne bileyim o sizin arkadaşınız Bense yalnızca sizin için çalışan bir aşçıyım Saçmalıyorsunuz Bayan Jones Ben insanlar arasında bu kadar katı ayrımlar yapmam Gördün mü Miranda? Hiç de çekinecek bir şey yokmuş <gülüyor> bu saf kız buraya gelmemekte ısrar etti de Blaze. Belki sen hoşlanmazsın diye düşünüyor. Yok canım şöyle şey olur mu? Ben şimdi konukların yanına gidiyorum. Görüşürüz Bayan Johnson. Evet. Sanırım yarın sabah meşgulsun Miranda. Evet, bütün gün. Bay Clifford'sun istediğini söyleyebilir ama yarın benim buraya gelmek için hiç vaktim yok. Yapacak çok işim var. Görevim bu. Öyleyse ben de seni hafta arası görürüm. Bir hafta sonra nasıl olsa şehirde olacağım. Aradan yıllar geçmeyecek ya. Benim için Yıllar sayılır. Of, lütfen al elin. Yeter. Ne demek istiyorsun? Bak anlamıyor musun? Seninle yalnızca arkadaş olarak kalmak istiyorum. İşte geldim ve seni buldum. Senden çekinmiyorum ama çok meşgulüm Elin. Öyleyse ben de burada kalır sana yardım ederim. Örneğin ben çok güzel patates soyarım. O işleri sozunu yapıyor. Bugün zaten işler yolunda. Et fırında kendi kendine pişiyor. Akşam yemeğine de kalanları yiyeceğiz. Çok iyi çünkü Blaze seni sabah kahvesine ve yüzmeye bekliyor. Bunu Blaze kendi soramaz mı? Evet kendim sorabilirim ama Alan'dan sıra kalırsa. Evet. <gülüyor> Özür dilerim ahbap Elon yaptığını gördün mü? Demek ki bir davet onu öneren ev sahibi tarafından yapılmalı öyle değil mi? Ee, siz benim ev sahibim değilsiniz ki Ama yine de gelip bizimle birlikte yüzmemeniz için bir neden yok Yüzme biliyordunuz değil mi? Evet oldukça iyi yüzerim Şakalarınız hep böyle midir Siz bağırınca sırt üstü suya düştüm Ama önünüzde yerde cam kırıkları vardı basabilirdiniz Ne camı Ayağınızın dibinde orada olmalı Ben bir şey göremiyorum Ama vardı orada cam kırıkları vardı Gerçekten mi Evet Onu yine kızdırdım Helen Onu kötü bir kazadan kurtardım Sen kırık bardağın parçalarını gördün öyleyse Tabii. bile suya düşünce yerden topladım Ama sen beni görmedin Blaze'i izliyordum. Bunu ona söylemeni isterdim Blaze onu suya düşürmek için tatsız bir şaka yaptığımı sanıyor Elbette Miranda söylerim e Zaten şurada havuzun kenarındaki koltuğunda oturuyor Blaze Blaze Cam kırıkları işte burada avucumun içinde <gülüyor> Bu sizden ikinci kez özür dilişim Bayan Jones Önemi yok Yerinizde olsam ben de aynı şeyi düşünürdüm Hayır düşünmezdiniz siz küçük, dürüst ve melek kalbi... ...herkesin iyiliğini isteyen bir kızsınız bayancınız. Ah, ben... Ay ...şey... Hı -hı. Blaze'in sözünü ettiği harika aşçı kız olmalısın Ben Blaze'in kız kardeşiyim Memnun oldum Yemeklere çok düşkünümdür Ay, Oysa bak sana kilo vermem gerek Oğlum doğduktan sonra çok şişme anladım Ne kadar zamandır yemek pişiriyorsun canım Bir şey yıldır efendim yani profesyonel olarak Blaze senin bankadaki öteki aşçı kızdan Çok daha iyi olduğunu söylüyor Yemeklerine çok düşkündür Aa, Yalnız deniz ürünleri ona dokunur Gerçekten hayatta güzel olan Her şeyden zevk alır Öyle mi ben öyle olduğunu sanmıyordum Aa, Soğuk görünüşüne bakma çok duygusaldır Çok çabuk kızıyor <gülüyor> Bilirim bilirim öyledir Bak şeker bizim artık gitmemiz gerek Ama sana söz veriyorum bu hafta bir gün öyle yemeğine geleceğim Böylece çok yalnız kalmış olmaz <gülüyor> Bu çok hoş olur bekleyeceğim ...akşam yemeğini sizinle birlikte yemek istiyorum... ...ama ben Oze ve Maria ile yiyorum... ...peki teşekkür ederim... ...yani onlarla yemeğimi tercih ediyorsunuz... ...hayır hayır tabii ki hayır... ...sizinle yemek yemeyi ben de isterim... ...fakat benim yalnız olduğumu düşünerek bu öneriyi yapmanızı istemem... ...bunu hiçbir zaman düşünmedim... ...siz yalnız olmaktan çok uzaksınız Miran'da... Siz de bu güzellik varken ve öylesine güzel yemekler pişirirken bana niçin hala evlenmediğinizi söyler misiniz? Şey, <Thanksgiving> ben bilemiyorum. Şimdi gelirim. <Sessizlik> şey. Ah, buradan görünen manzara ne kadar güzel. Öyledir. Bu içtiğimiz sıcak tavuk çorbası da çok güzel. Eee <Gülüyor> <Gülüyor> Bay Blaze sırası gelmişken söyleyeyim Gelecek hafta sonuna kadar yoksanız Benim bir hafta boyu burada yalnız başıma kalmam Mutlalık olur Londra'ya geri dönmek için uygun bir neden var mı Hayır yok Öyleyse neden burada kalıp da güzel havadan yararlanmıyorsun Buna bir tatil gözüyle bakabilirsin Ama bana para ediyor. Sevgili yavrum Hafta süresince bir akşam kaçıp buraya gelebilirim Yalnızca erken çıkmama bağlı bu Çok çalışıyorsunuz Blaze Seviyorum çalışmayı e, Kahveyi şimdi mi sonra mı içersiniz Şimdi ama sen de gelip benimle içersen <gülüyor> Olur şimdi getiririm <gülüyor> Evet işte hazır. Ben şuraya kanepeye oturup içeceğim Tabi nasıl istersen Bu halinle küçük bir kızı andırıyorsun <gülüyor> Siz de benimle hep çocukmuş gibi konuşuyorsunuz Evet Çünkü çok ufak tefeksin Gel <gülüyor> yanıma otur Miranda Ay şey Sus Bu hafta sonu çok çalıştım Şimdi dinlenmeni istiyorum Korkma Miranda seni incitmem Beni, beni öptünüz Öptünüz bile hiç Sanki kollarımın arasında bir kuş tutuyor gibiyim Neyse korkmalı Çok çekicisin Miranda Bu kadar zayıf olduğumu bilmezsin. <gülüyor> Niçin zayıf olasın O kadar yaşlı değilsin ki Üzgün ama yaşımın otuzun üstünde olması birçok sorunumu çözüyor <gülüyor> Ben gideyim Kaçmana gerek yok Yaptıklarımı tekrarlamam merak etme Ben gidiyorum O şansı bir daha eline geçiremeyeceksin Ah tanrım Yere düşürdüğün fotoğrafı ben aldım O kadar yıldır burada mıymış Sanırım Öf. Blaze'in hayatındaki tek aşkı Eminim onun tutumundan bunu sen de hissetmişsindir Miranda e, Merak etmiştim Blaze onun hakkında hiçbir şey konuşmaz Kız onu bıraktığından beri Evli miydi? Yok <gülüyor> mi? yok yo, hayır Ama Blaze'in gözünde onun gibi bir şeydi Birbirlerini çocukluktan tanırlardı Blaze ve Rosemary Hiç tek düşünemezdin onları Rosemary başka biriyle evlendiği zaman Hiçbirimiz buna inanamadık Nasıl oldu? Önceleri Rosemary Blaze ile evlenmeyi kabul etmişti Blaze de tabi şirketteki bu önemli yerinde değildi ama O yeri kazanabilmek için gece gündüz çalışıyordu Evet Bu arada Rosemary ailesiyle birlikte tatile Güney Afrika'ya gitmişti Dur bana varışların ilk gününde yarışlara gitmişler Orada Harry Dorson'a rastlamışlar Ya demek öyle e Sonra <gülüyor> Sonra Sonrası Rosemary bu Harry Dorson bir hafta sonu evlenmiş Zavallı Blaze Rosemary onu sevmekten nasıl vazgeçebilmiş? Dorsun, ...bu at bana yabancı gelmiyor... ...onun altın madenleri yok mu hatırladığıma göre? Hı, evet... ...ve elli yaşında biri... ...bu olay ve Rosemary'nin gerçek yüzünü göstermiş olmalıydı... ...ama Blaze bunu hiçbir zaman kabul etmedi... ...kendi içine kapandı... ...o aldıktan sonra... ...bir daha da onun adını anmadı... ...evet... Bence yanlış hareket ediyor Bir gün Rosemary'nin dönüp tekrar Blaze'in hayatına girmesinden korkuyorum Ama o evli Bir koca onun gözünde öyle küçüktür ki Rosemary kocasını hesaba bile katmaz Onun tutkularını hiçbir şey engelleyemez Miranda ah, Neyse Şimdi biraz çay içelim mi ne dersin Daha sonra yine aynı konuyu konuşuruz ah, Tabii çok iyi olur Zaten hazırlamıştım bir dakika Evet Buyurun efendim çayınız ah, Teşekkür ederim Miranda Ne diyordum ben Evet, Blaze Rosemary'i tanıdığı zaman Şimdiki durumunun yarısı kadar bile zengin değildi İşte Rosemary onu beklemedi Yani Rosemary Blaze'i zengin olmadığı için mi terk etti diyorsun Tabi başka ne olabilir ki Rosemary aşkın anlamını bile bilmez ee, Peki acaba Blaze'in şimdiki durumundan haberi var mı dersin Annesiyle babasının ona yazdıklarından eminim Zavallı Blaze Başarısı için çok şey ödemek zorunda kalmış Alo evet e, Sen misin? Evet Miranda benim Dinle sana bir haberim var Ne olmuş biliyor musun? Rosemary'in kocası Harry <gülüyor> Dawson ölmüş Bir araba kazasında. Olamaz Bileys biliyor mu? Herhalde bütün gazeteler yazıyor Bu da Rosemary artık özgür demektir Şimdi artık Bileysi hiçbir şey engelleyemez Rosemary'e koşacaktır Ya Gerçekten Blaze sen aklını kaçırmışsın Ne yapabilirim ki geçmişi unutamıyorum Çaba göstersen unuturdun Tanrı aşkına içeri girsen Emiranda. Dışarı çocuğun oyuncağını bulmaya gitmiştim Ama kapıda söylediklerinizi istemeyerek duydum Dinlememeliydin Blaze bu kadar kaba olma Otur Miranda canın sıkılmış gibi de durma Blaze Rosemary seni aradığında ne dedi Söylesem daha da kızacaksın Bundan daha fazla kızgın olamam herhalde Onun için lütfen onun senden ne istediğini söyle Hı, Pek çabuk harekete geçmiş ...dağ kocası mezarında soğumadı bile. Zaten birlikte yaşamıyorlarmış ki, ayrılmışlar. Yani Rosemary'in büyük bir hata yaptığını mı söylemek istiyorsun? Bir bakıma evet. Belki de Harry Dors'un gerçeği görmüştü. O senin gibi kör değildi belki. Ben bahçeye çıkıyorum, yeter bu kadar. <Gülüyor> ne hakkında tartıştığımızı anlamışsındır Miranda. Evet, anladığıma göre Rosemary Blaze'i Afrika'dan aramış. Evet, eğer o benim tanıdığım Rosemary ise... Ayrılık hikayesini de uydurmuşlar. Bu köyün taksisi. Kim olabilir? Miranda, ben ön kapıya gidiyorum. Bakalım kim. Ben de geliyorum. Aa, olamaz. Her şey düşündüğüm gibi çıktı. Gelen o. Rosemary Oh sevgilen Bunca yıl sonra seni görmek ne hoş Hiç değişmemişsin Sen değişmişsin Daha büyük görünüyorsun <gülüyor> Bu Miranda Bizim bir arkadaşımız <gülüyor> Bu da Rosemary Dawson Miranda Blaze'in eski kız arkadaşı Sevgilen hiç değişmemişsin Gene eskisi gibi kabasın Buralara gelmeyi çoktan beri planlıyordum Harry'nin ölümü bunu çabuklaştırdı Telefondan sonra ilk uçağa atladığım gibi geldim Blaise seni istemiyor ah. Rosemary Blaise Merhaba Rosemary Geleceğini bana bildirmeliydin Bunu ben de bu sabaha kadar bilmiyordum Dün gece Londra'ya indim ve seni telefonla Londra'dan aradım Ama burada olduğunu söylediler Evet Sonra da sana gelip sürpriz yapmak istedim <gülüyor> Hep böyle kapıda mı duracağız Beni içeri davet etmek yok mu? Ah Tabi buyur Miranda sen de bizimle gel Zavallı Harry Onun sonunun kötü olacağını tahmin ediyordum Kendini hissetmediği zamanlar deli gibi araba sürerdi Ondan ayrılmış olduğun için olanlardan kendini suçlayamazsın Kendimi suçlayacağım öyle çok şey var ki Geçmiş için üzülüp durma Yalnızca hatalarını ele alıp oradan hareket etmelisin Her şeyi kolaylaştırıyorsun Blaze <gülüyor> Fakat geçmişte üzmüş olduğum kimse beni bağışlamadıkça Eskiden olanları unutamıyorum ee, siz, e, siz burada aşçı olmak için çok genç değil misiniz? 22 yaşındayım ve yalnız bayan Holden yokken burada aşçılık yapıyorum Emektar Holden hala burada mı olayız? Evet hiçbir şey değişmedi Buna sevineyim <gülüyor> Özür dilerim mutfağa gidip bakmalıyım Ama benden yardım istemeyin de Mutfak işlerini hiç beceremem Afrika'ya ne zaman döneceksiniz bayan Dorsu? Emin değilim Artık orada yaşamam için hiçbir neden kalmadı Bütün ailem burada Ve Ben evliliğim süresince yakın arkadaşlar edinemedim Harry hiçbir arkadaşıyla uzun süre dostluk kurmazdı. Yanında çalışanlar başka tabii. Şimdi ailenle birlikte mi kalacaksın Rosemary? Aa, hayır. Kendi evim olmasını istiyorum. Belki sen bana bulmanda yardımcı olursun Blaze. Tabii olurum ama bugünlerde daireler ve evler çok pahalı. Harry'e şükür para sorunum yok. Bugünden sonra da yalnız... ...kalbim tarafından yönetilmek istiyorum. Bunu daha önce yapmadınız mı? Maalesef hayır. Benim yaptıklarımı anlamak için... Geçmişini bilmek gerek Miranda? Annem çok zengin bir ailenin kızıymış. Fakat iflas edip bir anda servetlerini yitirmişler. Ben ailenin tek çocuğuydum. Zengin biriyle evlenerek onları kurtarmak istedim. Bütün bunları anlatmak zorunda mısın? Miranda'nın sorularına cevap veriyordum. Senin de bu cevaplarla ilgilendiğini sanmıştım. Sana daha önce de söylemiştim. Onlar geçmişte kaldı artık. Sana inanamıyorum. Ee, şey, ben gidebilirim istersen. Hayır. Hiç de gidemezsin. Burada yalnız Rosemary mi konuşacak? Hayır belki bayan doğrusun bize istediği şeyin ne olduğunu söyler Aşk istiyorum Sevgi istiyorum Miranda'nın yaşındayken bunları anlamakta güçlük çekiyordum <gülüyor> Peki şimdi anlayabiliyor musun ha, bari? Blaze tabii ki anlıyorum sevgilim O sıralar seninle konuşmayı öyle istedim ki Senden bir yardım görebilmek için <gülüyor> Yalnızca özgür değildim Bağlıydım Kalktın Miranda nereye gidiyorsun? Artık sizlerin bana ihtiyacı yoktur diye düşündüm de eğer beni isterseniz mutfaktayım Otur Miranda Peki <gülüyor> Tabii Miranda'nın hissettiklerini anlamakta güçlük çekmiyorum O başımızdan geçenleri bilmiyorum Ama henüz. biliyorum Blaze'i ihtiyar ve zengin bir adam uğrana terk ettiğinizi herkes biliyor Bırak Blaze Miranda gitsin gitmek istiyorsa Onun neler hissettiğini anlıyorum Hayır hiçbir şey anlamıyorsun Ver elini bana Miranda Artık gerçeği Rosemary'den saklamayalım Ne dersin sevgilim e, Sen söylemek istemezdin henüz Aa, ama Blaze Hangi gerçeği Blaze Miranda ile benim hakkında. Evleneceğiz onunla <gülüyor> <gülüyor> Bunu ilk sen... öğrenen de sen oldun Sen ve Miranda öyle mi evet. Kadınların sır saklayamayacağı söylenir ama Gerçekten Blaze Ve bayan Dors'un Blaze artık özgür değil Bunu anlamışsınızdır sanırım Tabi hiçbir şey sonsuza dek süremez ne aptalmışım ki. ikimizin yeniden birleşebileceğini... Evet hiçbir şey sonsuza dek süremez Rosemary. Seni unutmam kolay olmadı. Uzun sürdü ama Miranda'ya rastladıktan sonra her şey değişti. Şimdi gerçeği Rosemary'e söylediğimize memnunum. Düğün ne zaman? Sonbaharda. Doğrusunu söylemek gerekirse haberleriniz bende... çok etkisi yaptı. Üstesinden geleceğine eminim. Ben de eminim. Ve sen... Henüz evli değilsin sevgilim Aha, İşitiyor musun Blaze Belki de düğün tarihini erken almamız gerekecek Peki canım Siz konuşun Bana bakın Miranda Şu sizin Blaze'le evlenme hikayesine inandı mı sanıyorsunuz Blaze'in neden böyle hareket ettiğini biliyorum ben Öyle mi İstediğinize inanmakta özgürsünüz bayan Dorson Ama Blaze size gerçeği söyledi Peki niçin öğleden sonra söylemedi de bunu akşama bıraktık hem sizin de bu haberi sır gibi saklayacağınız aklım yatmadı <gülüyor> Öyle ya Blaze gibi birini bulan her genç kız bunu dünyaya haykırmak ister Ama siz öyle yapmadınız Blaze'i terk edip gittiniz Almışım. Zaten Blaze de o zaman şimdiki durumunda değildi Biz hiçbirimiz sizin gibi parayla ilgilenmiyoruz Ben Blaze'i seviyorum Ve ona evlilik sözü vermeden önce bundan emin olmak istedim Peki niçin onun aşçısı durumundasınız Ben yalnızca bütün kadınların kocaları için yapacakları şeyleri yapıyorum Sonra buraya onun aşçısı olarak gelişimin nedeni... ...kimse sırrımızı anlamasın diyeydi. Bana odamı gösterir misin Blaze? Tabii. Sen de yatacak mısın Miranda? Hayır, daha değil. Seni bekliyorum sevgili. Beni beklediğine sevindim Miranda seninle konuşmak istiyordum Nişanlı olmadığımızı söyleme sakın Hayır niçin öyle davrandığımı anladığını ümit ederim Sana açıklamak istiyorum Tabii ki böyle bir şey planlamadım Tabi Rosemary senin bizimle yemekte oluşunu istememişti Bu da bana seninle nişanlı olduğumuz fikrini verdi Bunun süresi ne kadar Yoksa bunu sonuna kadar mı götürmek istiyorsun Sonuna kadar mı Evlilik Aa, evet. Bunu önceden düşünmemiştim eğer bana bir ay ya da biraz fazla dayanabilirsen... ...ve Rosemary de kendine Londra'da yeni bir yaşam kurarsa. Yani Rosemary yeni birini buluncaya kadar demek... ...gerçekten Blaze... ...bir kadından kaçmak için bir diğerinin arkasına mı saklanacaksın? Beni akılsız yerine koyuyorsun. Evet öylesin Blaze... ...senin bir yarın Rosemary'den nefret ediyor... ...öbür yarında ona tekrar aşık olmaktan korkuyor... ...evet sen bir korkaksın. Ha, teşekkürler... ...bana her şeyi açıkça söyledin... ...bu da sana duyduğum güvenin nedenlerinden biri. Güvenmek mi? Beni henüz iyice tanımıyorsun bile... Bu bir vakit öldürmekten başka bir şey değil... Bunu şakadan yaptığımızı Rosemary anlamış bile... Bana öyle söyledi... Sana inanmıyorum... Bunu bana yardım etmekten hoşlanmadığın için yapıyorsun... <gülüyor> Niçin sana yardım etmekten hoşlanmayayım... Fakat sen dışarı çıktığın zaman... Rosemary senin hala ona aşık olduğunu vurguladı... Ve senin benim arkama gizlendiğini de anladı... Aptal değil o... Bağışla benim Miranda... Bana neden akılsız gözüyle baktığını anlıyorum... Fakat bir şey daha anlıyorum ki sen hiç aşık olmamışsın Hiç kalbin kırılmamış Rosemary'nin beni bıraktığındaki duygularımı anlayamazsın Kendi kendime yine böyle bir denemeden geçmemeye karar vermiştim Bundan ancak tekrar aşık olmamakla kaçabilirsin Evet tamamen öyle Ve bunun için Rosemary'yi yine hayatıma sokmayacağım Bu oyunu sürdür benimle Miranda lütfen Beni bu duruma sokmak haksızlık ama Daha önce bana sormalıydın Red mi ederdin? Evet İşte bunun için sana sormadım bana bak, niçin bana yardım etmiyorsun? Başka biriyle nişanlı değilsin ya Hayır Heh, Öyleyse bu oyunu benim hatırım için sürdür Miranda Yardımına ihtiyacım var, lütfen Pekala İstediğini yapacağım Fakat Rosemary anlamasın diye bana aşık rolünü tam yapmalısın Bak ona Nasıl da rol yapıyor Ne demek istiyorsun? Zavallı sevgili Blaze, Seni sevme nedenim Zavallı Harry'i sevme nedenimle aynı Bu ne demek oluyor? Ah. Kendim bul Bu çok zaman almaz Ben gidiyorum Ben geldim Miranda Bileyim sevgilim Seni beklettiğim için üzgünüm Ama kimse görmesin diye bu saati bekleyip odana geldim Sevgilim Kapıyı da kapattı. Bu artık Rosemary'i iyice inandırır sanırım Yani nişanımızın gerçek olduğuna inanır Yani bütün bunları onun için mi yapıyorsun Aksini düşünemezsin öyle değil mi Bilmem ki bugünlerde hiçbir şeyden emin olamıyorum Fakat benden emin olabilirsiniz Bay Blaze Jefferson Yalnız işimi güçleştirmeyin Çünkü burada size yardım için bulunuyorum Buraya niçin geldin Rosemary hazırlanıyordu gelmeye onu gördüm Yani buraya beni korumak için mi geldin Zaten bunun için nişanlanmadık mı Eğer gece öbür kadının sevgilisi olursam Buna ne gerek vardı Kimi seveceğime kendim karar vermeye hakkım var sanırım. Ve siz iyi bir kızsınız Bayan Jones. Buraya gelmekle ne gibi tehlikeleri göze aldığınızı anlamışsınızdır. Şey, bilemem. Ki... <gülüyor> anlıyorum Miranda. Seni çok iyi anlıyorum. Bütün gece kalacak mısın? A elbette hayır. Yalnızca bizim Evet, bizim. B bizi gözetleyen şeyden Peki, saate bakıyorum. A Yarım saat kal sonra gidersin olmaz mı? <gülüyor> Peki okuyabileceğim bir kitabın var mı? <gülüyor> Tanrım bugünleri de mi görecektim Odamda genç ve güzel bir kız canı sıkılmış okuyacak kitap istiyor Hayır Bayan Jones vakit geçirecek daha ne yollar var Fakat istediğim anda kitabı kapatabilirim Bana karşı da öyle Bütün yapacağın hayır demek Gel gel gel Gel kollarıma Hayır Bideyiz herhalde gitme zamanım geldi Evet geldi sanıyorum benim küçük sevgilim Seni kapıya kadar götüreyim ah. Yardımına teşekkürler Miranda Seni ondan korumak için her şeyi yaparım İyi geceler sevgilim Sen bir harikasın <gülüyor> Sen de bir harikasın sevgilim İyi geceler <gülüyor> Blaze oynadığın oyun mükemmel Miranda Bana her şeyi anlattı nasıl sevindiğimi anlatamam Bu oyunu sonsuza dek sürdürecek değilim En. Blaze er veya geç kendi savaşını kendi yapsın Bunu gerçek bir nişan yapmalı Onunla konuş. Hayır hayır sakın sakın yapma bunu En. Sakın böyle bir şey yapma Bu oyunu birkaç hafta daha sürdüreceğim Fakat daha uzun süre yapamam Niçin? Onu beğenmiyor musun? Bu konunun dışında kalır. Bence bu en önemli şey, baş şekerim, Onu aslanın ağzına atamazsın, öyle değil Hep mi? Bileyiz, bileyiz, bileyiz. Beni hiç düşünen yok. Onun yarısı kadar bir adam bile olsaydı, Özmeri'yi silki patardı. Oysa bileyiz, onu kayıp bir çocukmuş gibi yuvasına aldı. Bu kadar sinirleneceğini bilmiyordum Miranda. Özür dilerim. Yalnız ondan hoşlandığını, ona yardımdan zevk duyduğunu düşünmüştüm. Onu tabii ki beğeniyorum. Bu yüzden kızıyorum ya. Miranda Sen Blaze'e aşıksın Öyle değil mi Putalalık etme Evet aşıksın Bu her şeyi çözümler Blaze de sana aşıksa bu her şeyi çözümler Bir soruna cevap olduğum için sevilmek istemem Blaze senin neler hissettiğini bir bilseydi Bilmeyecek Ona bir kelime söylersen bu nişanı bozarım hey, Pekala pekala Sana söz veririm Ağzımdan tek kelime çıkmayacak Söz Rosemary ile Blaise salonda oturmuş iş tartışıyorlar Hemen Blaze'e gitmeliyim Blaze Londra'ya bu akşam mı yoksa yarın sabah mı gidiyorsun Sabah neyin Saat sekizden hemen sonra gitmek ah, istiyorum Niçin bu kadar erken Senin bizimle gelmene bir neden yok Ama sevgilim budalalık etme Ben burada sensiz ne yaparım Aa, Ben gidiyorum Rosemary Aa, Yarın Londra'ya ben de gidiyorum Seni götürebilirim Aa, Ne kadar iyisin en? bu çok hoş olur <gülüyor> Şey ee Biliyor musun Blaze Otellerden nefret ediyorum Çok ıssız oluyorlar Çok yalnız Seninle kalmayı umuyordum ama Baksana nişanlısın Hem de nasıl? Eh, Ben kalkayım Küçük Mark'ın mama saati geldi Rosemary bir gün gel de onu da gör Aa, Çok isterdim Neden şimdi olmasın Aa, Tabii şimdi gel Tabii İşte gittiler Ah, oh, Yalnız kaldık ne gündü ama Yorucu Sen de mi yorgunsun Gerçekten bu oyunu sürdürmekten ben de hoşlanmıyorum Biliyor musun Rosemary Dorson şirketlerindeki bütün hisselerini Satmaya kalkmış Onda hiç iş kafası yok Başka şeylere kafası işliyor ama Hem kocasından ayrıldıktan sonra bile Her şeyin kendisine kalmasını sağlamış Biraz garip değil mi bu Tabii ki değil Kocası hep onun dönüşünü beklemiş Kocasını bıraktıysa tabi ...bu hikayeye inanıyorsan her şeye inanırsın demektir. Onun için bu garip nişan masalına son verip... ...Rosemary ile evlensen iyi olur. Nasıl olsa günün birinde seni elde edecek. Beni kimse elde edemez. Kendi mutluluğumu denetlemek için... ...bu kararı verdim. Peki Blaze. Hadi mutfağa gel de akşam yemeği için bana yardım et. Hadi ver elini. Seni kırdım öyle değil mi Miranda? Özür dilerim. Rosemary'i kendimden uzak tutmak kolay iş değil. Hayır beni kırmadın Blaze... Ben yalnızca senin Rosemary karşısındaki zayıflığına şaşıyorum. İşte seni kıran da bu öyle değil mi? <gülüyor> Hadi gel gidelim. Yarın sabah sekizde giriyoruz unutma. Saat dokuz buçukta bankada olmam gerek. Ben hiç geç kalmam. Bir kadın için alışılmamış şey. Ben alışılmamış bir kızım. Evet öyle görünüyor. <gülüyor> Çok da tam <tablisi. gülüyor> Bu daha ne kadar sürecek Rosemary yakında gerçekten nişanlı olmadığımızı anlayacak Eğer bankada da işi olursa Ondan alabildiğine uzak kalmaya çalışıyorum Rosemary'nin hatalarını biliyorum Fakat bunlar beni onu sevmekten alakoyamaz Ne biçim biri olduğunu bile bile nasıl seversin onu Aşkta mantığın yeri yoktur Miranda Onu Afrika'ya gittiğinden beri görmemiştim Yine de sanki dün görmüşüm gibi evime bana geldi Hiç de değişmemiştim Sen de değişmemişsin Beş yıl önceki dalalığın devam ediyor Sen hiç aşık olmamışsın Aşkın insana neler yaptıracağını bilmiyorsun Ben aşık oldum Öyle mi Miranda Senin de geçmişte kalbin kırıldı mı Geçmişte değil şimdiki zamanda Özür dilerim anlayamamışım <gülüyor> Bu adam evli mi Bunun için mi seninle evlenemiyor Niçin hemen benimle evleneceğini düşündün Bence özgür bir adam neden seninle evlenmek istemesin Çok güzel ve hoşsun Gerçekten de çok güzelsin <gülüyor> Teşekkürler ama arkadaşlarım için ne yapacağız Sanırım söylemek gerekecek Fakat enden başka kimsenin bilmesini istemiyorum Kimi düşünüyor ee, Elan'ı Demek oydu <gülüyor> Üzülme sırrını kimseye söylemem Çok iyisin ama bunu onun bilmesini istemiyorum Niçin sorun nedir Onun evlenmeye yanaşacağını sanmıyorum Aa, Öyle mi Sen bakma çoğu erkek evlilikten korkar Belki de benimle nişanlı olduğunu duyunca değişir bir kez neler kaçırdığını anlasa Ben de öyle düşündüm Öyleyse ona gerçeği söylememi istemez. Hayır istemem Bizi nişanlı bilsin Tabii bilsin. Güzel. Seni nerede bırakayım Nerede olursa daireme gidiyorum Orada Barbara ile oturuyoruz Bakalım bu hafta nerede çalışmam gerekecek Evet Tabii Aşçı Robinson da bankadaki görevine başladı Şey Dur bakayım Yarım saat vaktim var Nerede oturduğunu söyle seni orada indireyim Hı? Peki hmm. Burası mı? Buraya yakın oturan bir kız arkadaşım vardı Ya, ya. Rosemary'den sonra bir kız arkadaşın olacağını hiç düşünmemiştim Canım ciddi bir ilişki değildi ee, Yeniden bir yanlış yapmak istemedim Ela'na aşık olduğum için memnun görünüyorsun Yani demek istiyorum ki Senin peşinde olmadığımı biliyorsun artık benim peşimde olmak mı Miranda bunu asla düşünmedim Seninle benim birbirimizden hoşlanmamız çok doğal Sen çok güzel ve çekicisin Sen de öyle <gülüyor> Bak Miranda Yarın akşam yemeğini beraber yiyelim mi he? Saat sekizde Ne dersin İyi olur derim Yarın görüşürüz öyleyse <gülüyor> Sevgilim Bak sana çiçek getirdim bu akşam bir harikasın. Nereye gidiyoruz? Hmm. Şimdiden acıktım da. Şimdi yemekten nasıl söz edersin? Aşkımız yeterli değil mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> gel Mürende, arabam burada. Şoförlü Hı, olan Gördüm. Hmm. Her saniyemi seninle geçirmek istiyorum. Ama burada senin rol yaptığını gören kimse yok. Artık bunu rol olarak düşünmüyorum. Gel gel. Ben baksa gidiyoruz. Beğeneceğini umarım Seninle olduktan sonra her yeri beğenirim sevgilim Biliyor musun Miranda Bu akşam İspanyollara benziyorsun Siyah saçların <gülüyor> beyaz tenin. Bir dahaki sefere gitarımı da getiririm Bu kez sesinle yetinmelisin <gülüyor> Komik kızsın Miranda Seninle beraberken bütün sorunlarımı unutuyorum İnanır mısın <gülüyor> Bu bana söylediğin sözlerin en güzeli <gülüyor> Şunu aç bakalım <gülüyor> Peki Ah, ah, bu bir yüzük, nişan yüzüğü. Çok güzel. Ama ah, ama neden? Neden? <gülüyor> Yüzüksüz nişan olmayacağına göre bu yüzük senin. Eğer ayrılırsak da onu saklayabilirsin. Ah, bunu yapamam. Lütfen, Miran. Ah, işte geldik. Ben ba Bax burası. Bu kutu nedir, Blaze? Aç bakalım. <gülüyor> Altın kol saati. <gülüyor> Getir ben takıyı Bana bunu almamalıydın. Ha, bunu vitrinde gördüm ve... ...bana seni anımsattı <gülüyor> o kadar. Küçük ama mükemmel. Ama <gülüyor> Blaze. Bak Miranda hafta sonu için Sasekse gidiyorum. Tabii sen de benimle geleceksin. E, tabii ama gerekli mi bu? Ee, cumartesi günü Rosemary öyle yemeğine geliyor da... ...haklıymışsın Miranda. Nişanımızın gerçek olduğuna inanmıyorum. Nereden biliyorsun? Dün onunla öğle yemeği yedim. Niçin onu gördün? İş görüştük. Hisselerini benim bankanın satmasına karar verdi. Bunu benim yapmamı istiyor. Epey de vakit alacak. Bizim hakkımızda ne dedi? Sanırım sana bayıldığımı düşünüyordur. Evet, onun gibi bir şey. Ben seni kucaklıyım Miranda. Ah, ah, ah işte ah. hayat bu benim için. Niçin havalar soğuyana dek burada kalmıyorsun Miranda? Eğer kalırsan ben de her akşam buraya gelirim. Bunu yapamam gelecek ay çalışıyorum. Tekrar çalışman saçmalık. Sen şimdi düğün tarihin saptamalısın Ah bak alın da burada. Aha merhaba Miranda. Aha merhaba elin. Ee, şey buley sevgilim çabucak yapılan bir düğün hoş ve basit olur severim. Hı -hı. Çarşamba'ya boş musun? Ah bakın. Rosemary de geliyor Güneşte durmaktan yorulmuşa benziyorsun Rosemary <gülüyor> Dur böndeyken hiç güneşte durmazdım Ama insan alışıyor Ben kalkayım Nereye gidiyorsun Kuru bir şeyler giymeye Aa, Ben de seninle geliyorum Seni salonda beklerim Siz böyle ikiniz nerelerde kaldınız <gülüyor> Sus bile izin Yüzüm güzel değil mi Rosemary <gülüyor> Eğer elması seviyorsan Ben senin de elması seveceğini düşünmüştüm Bir nişan yüzüğü için hayır Çok basit kalır Blaze Bana almış olduğun yüzüğü hala saklıyorum Bunu söylemeyi istemezdim ama Evet söylememeliydin Ama bu beni hiç şaşırtmadı Sen söylediğin için Aman tanrım Miranda ayağın kanıyor b Bırak canım o kadar önemli değil Ölecek değilim ya Biz olur mu Gel kucağıma seni ah. içeri götüreyim orada bir çaresine bakarız ah. Kıpıdama şimdi ilaç getireceğim Buna kendin neden oldun Miranda Rosemary'e karşı çok sert davrandın Sinirinden de çarpıştık bardak kırıldı Sen de üstüne bastın Senin onu olduğu gibi görmeni istiyorum Onun hatalarını biliyorum fakat bunlar beni onu sevmekten alıkoyamaz Onu sevmekten ah. asla vazgeçmeyeceksin sen Hadi gel hadi oraya gidelim Bu kez ona söyleyeceklerine dikkat et <gülüyor> Elbette Yalnız senin aşk dolu nişanlın olarak hareket edeceğim Saat 10'dan önce orada olmalıyım Bugün çalışacağım ilk günde için biraz heyecanlıyım Sen mi heyecanlısın <gülüyor> inanmam <gülüyor> Burada duralım bakalım Arkadan da şu sepeti alayım Kahve ister misin Miranda Bayan Holden'ın meyve pastasından Şimdi sabah saat 9.30'da mı Bayan Holden bana senin kahvaltı etmediğini söyledi Eminim öğle için içinde vaktin olmayacak Holden bana senin kahvaltı etmediğini söyledi Eminim öğle için içinde vaktin olmayacak Hadi gel kırma benim Miranda Daha zayıflarsan Seni cebimde taşıyacağım neredeyse <gülüyor> Uzun boylu olmak isterdim Bu halinle tam formundasın <gülüyor> Bakmayandı. Eğer yorgun olmazsan bu gece benimle çıkabilir misin? Hiç yorgun olmam. Benim daireme gideriz. Ben sana gelirsem olmaz. Belki işine son verirler. <gülüyor> Yoksa yemek yapacak birine mi ihtiyacın var? Yo hiç olur mu? Evimi çok iyi idare eden bir yardımcım var. Tanrım ne güzel bir daire. Halılar bembeyaz, tablolar renk-arenk. Minanda hoş geldin. Ve evet, bu akşam artık Rosemary'den söz etmek yok. Ben yalnız seninle birlikte olmak istiyorum. Ne var Minanda? Düşünceli görünüyorsun. <Gülüyor> evet, e... ...düşünüyordum da... ...nişanımızı Hı -hı. bozduğumuz zaman Rosemary'e ne diyeceksin? Aa, niçin bu kadar ilerisini düşünüyorsun Miran'da anlamıyorum... ...bırak her şeyi olduğu gibi kabul edelim... ...ama benimle sonsuza dek nişanlı kalamazsın... ...yani evlenelim mi diyorsun? A hayır hayır tabii ki değil... E? E, ...ben Elin'i düşünüyordum... Ha, evet biliyorum... ...geçen gün gözlerini senden ayıramadı... Hayır. ...doğru doğru... E, ...seninle birlikteydim de ondan... ...yalnız kalınca değişiyor... E, ...burası bahçe mi? ...çok güzel... Bu saksılardaki çiçekler, bitkiler... Kışın bu... Aramaktan kurtulurum... Kışın oraya gitmiyor musun? Yalnızca hafta sonları... Tek kişi için çok büyük bir ev... Orada yalnız kalmıyorum ki... Çok arkadaşım var... Yalnız kaldığım zaman... Hemen birini bana arkadaşlık etsin diye eve davet ederim. <gülüyor> bu gençken iyi de... Kırk yaşını geçince ne yapacaksın? Şimdi ne yapıyorsam onu... 50'sinden sonra üzülmeye başlarım... Bu da bana şunu anımsattı... Senin telefon numaran bende yok... Şu benim siyah defterimde Onu yazmak için vakit harcama hiç Senin listendekilere katılmaya hiç niyetim yok Fakat nişanlım olarak en üstte yer alacaksın Zavallı sevgili Blaze Gerçeklerden kaçıyorsun Ben hmm. senin şimdilik nişanlının Çok güçlüsün. Bazen senin küçük Miranda olduğunu unutu <gülüyor> Dilimde keskindir hani Acı konuşurum Bilmiyor muyum sanıyorsun Gel seni daha sıkı sarayım kollarımda Miranda Bana karşı tatlı davranamaz mısın şu yüzüne bak Hiç görülmemiş bir şekli var Gözlerin Yalnız rengi değil şekilleri de bambaşka Tıpkı evet. Tıpkı bir kedininki gibi Çok güzelsin Miranda Çok güzelsin Geç oldu Blaze ben gitmeliyim Seni ben bırakırım Hiç gerek yok bana bir taksi çağır yeter Olmaz ben seni bırakırım Yarın bir iş yemeğim var Çarşambaya da var unutma evet, Hans Schneider önemli bir kişi Bu toplantı Rosemary sayesinde gerçekleşti ya, Rosemary çok düşünceli bir kadın Yalnız dikkat et de Bay Schneider'i kaçırmayın Çünkü sen benim gibi duygularına hakim değilsin Zayıf olduğumu düşünüyorsun öyle değil mi? <Gülüyor> Sanırım körsün de Senden açıklama bekliyorum Barbara sana neler olduğunu anlatmış O saçmalıklara inanmamı mı bekliyorsun Ben gerçeği istiyorum Gerçeği biliyorsun Elinle birlikte giderken araba kazası oldu Yaralananları hastaneye bizi de otele yerleştirdiler Ve araba parçalandı Geceyi otelde geçirmek zorunda kaldınız Tekrar düşün bakalım Bunu sen planladın öyle değil mi Ellen'e aşıksın ve geceyi onunla geçirdin Bey sana yalan söylemiyorum Dinliyorum Bir kaza geçirdik Sarhoş bir sürücü az kalsın bizi öldürüyordu Ellen'in arabası Londra'ya kadar gidemeyecek hale geldi Otelde kalmak zorunda kaldık Ama ayrı odalarda Geceyi Ellen'le geçirdin uzun süredir istediğinde buydu zaten Nişanımızın onu biraz olsun hareketlendirmesini istiyordum. Bunun için senin onunla gitmene izin verdim İzin Sen kendini kim sanıyorsun Blaze Jeffers'ın Benim koruyucum değilsin Sen benim nişanlımsın Sen de benim ama bu senin Rosemary ile yemek yemekten alıkoymadı O bir iş yemiydi e, Rosemary dedi ki Rosemary şunu dedi Rosemary bunu dedi Senin kendi aklın yok mu Onunla savaşmaktan vazgeç Blaze Yere yat o da seni çiğnesin geçsin Belki de çiğnemiştir bile Sen de o yüzden buradasın öyle değil mi Nişanımızı bozmak için Bunu sen de istiyorsun değil mi Benden ayrılmadıkça Ellen'e kavuşamayacaksın Ellen için kendini zorlamaya gerek yok Benimle evlenmek istiyor o bunu ne zaman söyledi? Dün gece baş başa kaldığınız zaman mı? Seni kollarına <gülüyor> alıp ya. öptüğü zaman mı? Ha? Söyle. sarsma Blaze, bırak beni. Sen delisin. Git, Rose nereye git? Bu yalancı nişandan bıktım artık. Sen kör bir budalasın. Ben senin yol gösteren köpeği. Nasılsın Evet benim Miranda Adam nasıl yaralı İyi iyi yalnızca ayakları kırılmış Ama iyileşince polis onu gözaltına alacak Alkollü araba kullandığı için Ben de öyle düşündüm ölebilirdik Biliyorum şansımız yardım etti ee, Sana bir haberim var Nişanım bozuldu Yani Blaze sonunda Rose e mi döndü demek istiyorsun Onu seviyor Bunu çoktan anladım Yarın seninle çıkabilirim Tabi istersen ee, Tabi senin bu işi yaptığına çok sevindim Miranda Blaze öyle düşünmüyor ama Bırak Blaze ne düşünürse düşünsün Yarın çıkıyoruz değil mi? Ondan sonra küçük bir firmanın müdürleri ve konukları için yemek yapacağız Olur Miranda Hadi yarın tamam. görüşmek üzere Bayan Miranda Şimdi tatlılara ikram edeceğiz siz niçin artık eve gitmiyorsunuz? Biz kahveyi de hazırlarız. Teşekkürler. Doktor hemen geliyor. Bunu hastaneye götürmek daha iyi. Ben çıkıyordum döndüm geldim ne oluyor? Ben tatlıları servis yaparken konuklardan biri hastalandı. Yaşlı mıydı? Hayır genç bir bey. Daha önce buraya hiç gelmemişti. Belki de bir kalp krizidir. Bana öyle görünmedi. Yemekten zehirlenmiş gibiydi. Olamaz her şey mükemmeldi çok tazeydi. Bay Kırıns ıstakoslu sostan başka balık servisi yapıldı mı diye sordu. Balık mı? Evet fakat... Fakat ona yalnızca Stakos Siz, Acaba hastanın adını biliyor musunuz Hayır bilmiyorum Öyleyse ben salona gidiyorum Şey e bana kimin hastalandığını söyleyebilir misiniz Acaba Bay Jefferson olmasın Hastalandığını söyleyebilir misiniz Acaba Bay Jefferson olmasın Evet oydu fakat o şahane emeklerden olduğunu sanmam Buraya gelmeden önce bir şey yemiş olmalı Hayır hayır bu benim suçum İlk yemekte ısl... Ne olduğunu ben de merak etmiştim o, o Hangi hastaneye götürdüler Westminster'e ah, Benim suçum hep benim suçum Teşekkür ederim hemen gidiyorum ah, Blaze balık dokunur bunu nasıl yaptım ah, Blaze Miranda sen Nasıl Sus. oldu da Sus, iyileştiğini görmeye geldim Blaze Hastalandığımı nereden öğrendin Müdürlerin birinden Hemen anladım sen olduğunu Çünkü seni hasta eden yemeği ben pişirdim İlk yemek ıstakozlu sostu Bir gün ölümüme sebep olacağını biliyordum <gülüyor> Allah aşkına sus Miranda Sana şaka yaptım Gerçek Senin ölümüne neden olabilir Sus artık ağlamayı bırak Bak şimdi çok iyiyim Bir iki saate kadar taburcu olurum Sana ne oldu Miranda Bana kızgın bakıyorsun bana bir şey olduğu yok... Bugün senin için önemli bir gün olmalı... Gazetede nişan haberin çıkmış... Ne gazetesi? Bilmiyorum Barbara görmüş... Bana Rosemary nişanlanmış dedi... Ben de sözünü bitirmeden evet biliyorum dedim... Şanslıymışın... Barbara sana benim nişanlandığımı mı söyledi? Evet... Yanıma gel... Ellen'den Rosemary'nin nişanını gazetede okur okumaz bana geldi... Ve nasıl olduğumu sordu... O da senin gibi benim şanslı bir adam olduğumu söyledi bana. Değil misin? Hı. Evet oldukça şanslıyım. Çünkü onun nişanlısı ben değilim. Listesinde başka bir zavallı küçük şeytan yer alıyor. Birkaç yıldan beri tanıdığı bir Güney Afrikalı. Ben de senin nişan haberini bekliyordum. Ellen'le. Her gelişinde heyecanlanıyor ve niye hala bekliyor diyor. Beni temize çıkarmak istedin. Hayır seni sevdiğim için. ...sana söylediklerim için beni bağışlar mısın Miranda... <gülüyor> seni çok seviyorum... <gülüyor> ...sen bir budalasın... ...seni sevdiğim için mi... ...hayır... ...seni sevdiğimi hala anlayamadığın için... ...Ellen'in söyledikleri doğruymuş demek... ...sana evlenme teklif etmiş... ...fakat sen istememişsin... <gülüyor> ...bu akşam sana gelmeyi tasarlıyordum... Bu arada beni öldürmeye çalıştığını anlayamadım Sus lütfen hatırlatma bana Benim evlenme teklifimi kabul edinceye kadar Hatırlatmaya devam edeceğim <gülüyor> Sen de beni söylediğim kötü sözler için Bağışla Blaze Sen ve balık yemekleri Geri kalan yaşamımı nasıl sürdüreceğim bilemem <gülüyor> Dışarıda beni bekle giyinip geliyorum Artık eve birlikte gideriz sevgilim Dolaba adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Roberta Lake... ...çeviren ve radyoya uygulayan... Füsun Çin Kılıç... ...yöneten Zihni Göktay... ...efektör Erhan Mesud Oynayan sanatçılar... ...Miranda Bediya Ener... Blaise Jefferson Pekcan Koşar Ellen Watson Zekai Müftüoğlu Rosemary Gülsem Tuncer Uşak Uğurtan Atakan Adamlar Zeki Yıldırım ve Reha Bilgen En Ayşegül Yalçın Radyo Tiyatrosu sona erdi Hoşçakalın sayın